Allah hepimize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete gidecek amelleri öğrenmeyi ve hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Herkese selamlar. Aleykümselamlar. Bugünkü dersimiz inşallah sıralı derslerden yine kulluk üzerinde olacak. Rabbim bizlere anlatma hepimize de güzel bir anlayış verirsin. Kardeşlerim, insan karar veren, yapan, duyarlı ve iradesiyle hareket eden bir varlıktır. Kardeşlerim, Yaradılan kul olarak bizler karar veren, yapan, duyarlı olan ve iradesiyle hareket eden bir varlığız. Aleykümselam ve rahmetullahi wabarak. Kardeşlerim, kul olarak biz bir bilgiye, belki her canlı bir bilgiye sahiptir ama insanoğlu sadece iradesiyle işler yapar. Aleykümselam ve yani, kardeşlerimiz. Kardeşlerim, yaratılan hayvanlarla insanlar arasında ki fark iradedir. Yani isteme ve seçme olgusulardır. Kişinin ihtiyar hakkını kullanarak iradesiyle ve seçerek yapılan bir işte Seçilecek bir amaç Aleyküm selamlar anlatılmıştır. Yani istenilen bir şey bulunur. Bu istenilen şey sebeplerle vasıtalarla elde edilir. Kardeşlerim eğer istenen şey kulun bizzat kendi eylemiyle elde ediliyorsa o zaman kulda bir güç ve yeterlilik var deniyor. Allah hepimize anlayış versin. Hakkı hak bilip yaşamayı nasip etsin. Eğer bu dışarıdan geliyorsa, onun kuldan başka bir yapanı vardır. Eğer hem kuldan hem dışarıdan ise, bu da araç gereç gibi sebeplerden olması gerekir. Yani her canlının bir iradesi vardır. Ve iradesi bulunan her varlığın amacına ulaşabilmesi için birilerinden yardım görmesi gereklidir Aleyküm selamlar Hoş geldiniz. O halde insanın fıtratında bir şeyi hedef olarak seçme. Sonra da istediğini elde etmek için başka bir şeyden yardım istemeye ona dayanma özelliği vardır kardeşlerim. Bu her insan için kesin, ayrılmaz ve zorunlu bir kuraldır. Fakat istek iki kısma ayrılır kardeşlerim. Kişinin başkası için istediği şey, kişinin kendisi için istediği şey. Yardım istenen şey de şu iki kısma ayrılır. Bizatihi yardım istenecek varlık bizatihi yardım istenecek varlığa alet olan şey. Allah tevhidde hepimizi zirveye çıkarsın. Tevhidi güzel sanma kullardan iyisi. İstenilenler arasında biricik matlup ve gaye varlık da olabilir. Bu varlık isteyenin boyu neydi, sevdiği varlıktır. Gerçek istenilir, tek merci ancak Allah'tır kardeşlerim. Yine istekler arasında başkası için istenen şeyler de olur. Aslında bu başkası asıl istektir de onun için istenen şey geçici bir istek durumdadır. Yardım, istenen şeyler arasında kulun dayandığı, tevekkül ettiği, destek aldığı gözüne ondan başka Yardım istenecek bir mercinin Görünmediği Yegane gaye olan Allah'tadır kardeşlerim Rabbim hepimize anlayış versin Tıpkı Vücuttaki uzuvların Kalbe malın sahibine Tabi Olduğu gibidir kardeşlerim Yani Vücuttaki et parçasını eğer kontrol altına alabiliyorsak işte o zaman kalp Allah'ın zikriyle mutmain olacak başka zevklerle değil onun için kalbin amelleri insanın imanında ve tevhidinde çok çok önemli yer kapsar işte Allah Azze ve Celle'nin kitabında o imanlarına zulüm bulaştıranlar var ya yani Allah Azze ve Celle yarattığı halde ona nitler, eşler koşanlar, imanlarına zulüm bulaştıran insanlar. Allah hepimize hayır versin. Aleyküm selamlarım. Bu kardeş. Kardeşlerim, insan kendisinin ve diğer insanların halini gözden geçirdiği zaman onların daima şu iki durumdan biri içinde olduğunu görür. Birincisi, herkesin kendisinde huzur bulduğu, ona sevgisini verdiği bir şey olacaktır ki, bu onun ilahıdır. Bakın sözümü tekrarlıyorum. Herkesin kendisinde huzur bulduğu, ona sevgisini verdiği bir şey vardır ki, o onun ilahıdır kardeşlerim. Muradına erişmek için güvendiği, dayandığı bir şey daha olacaktır ki bu da yardım istediği varlıktır. Artık bu varlık Allah olabileceği gibi başkası da olabilir. Şimdi bu başkası bazen olduğu gibi bütünüyle yardım kaynağı olarak kabul edilirse bu küfürdür, insanı dinden çıkarır. İşte bilgisizce, cahilce, Allah'tan gayrısına dayananların saptığı nokta bu kardeşlerim. Allah hepimize mağfire etmesin, anlayış versin. Aleyküm selam ve Allah'a şükür İşte kardeşlerim, Allah'tan başkasına tapan, Allah'tan başkasından isteyenlerin durumu budur. Aleyküm ve Allah'a şükür Düşünün kardeşlerim, Güneşe ve aya tapanlar da böyledir. İhtiyaçlarını güneşten ve aydan isterler. Felaket anlarındaysa el açıp Allah'a yalvarırlar. Allah hepimize mağfiret etsin. Unutmayalım ki kardeşlerim, insanın bulunduğu haller, mal, insanların arasında çokça olma, makam sevgisi, ululanma sevgisi bu sevgiler ağır basarsa nihayet sevdiği şeyin kulu durumuna düşer insan. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam paraya, pula tapan yok olsun. Giyim kuşam hastası olan yok olsun. Çünkü Varsa ne hoş, yoksa kızar köpürür, burnu yerde sütsün, başı devrilsin, ayağına diken batarsın, çıkmasın diyor. Bu halin kitabı gifletti. Evet kardeşlerim, Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki, ibadetle Yardım isteme, hemen hemen birbirinden hiç ayrılmayan unsurlardır. Sesim net değil mi? İbadetle yardım isteme, hemen hemen birbirinden hiç ayrılmaz. Kalp, rızık, yardım, menfaat, ve zararı def etmek için kime dayanır güvenirse ona boyun ver. Ona bağlanır ve bunlar için onu sever. Belki daha önce onu sevmemiştir. Ama iş giderek buraya varır. Artık onu sevmeye başlar. Ve istediğini rızıklı, menfaatlı Bunları unutur. Evet kardeşlerim. Bu durum malı ya da sayelerinde izzet ve saltanata erişeceği kimseleri seven, birçok insanın başına gelir. Unutmayalım ki kardeşlerim, kalp, sevdiği, istediği ve düşündüğü kimseden muradına erdirmeye yeterli olduğunu hissettiği zaman yardım ister. Tıpkı bir aşığı bir gün mutlaka sevgilisine kavuşma umudunu içinde beslediği gibi. Evet kardeşlerim, insan, kendisini istediği şeye kavuşturabileceğini hissettiği kimseden yardım ister. Demek ki ortaya üç kısım çıkıyor. Sevilen, fakat yardım istemeyen, Yardım istenen, fakat sevilmeyen. Hem sevilen, hem de yardım istenen. Demek ki kardeşlerim, her durumda, her durumda insan için yöneleceği, kendisinden istekte bulunarak yardım isteyeceği bir ilahın bulunulması kaçınılmazdır. Ta ki insan ibadet ve yardım istemelerinde ona yönelsin. Aleyküm selam Durum böyle olunca kardeşlerim demek ki ancak sana ibadet eder yalnızca senden yardım isteriz. Bu ayetin çok özlü, çok kapsamlı bir söz olduğu ortaya çıkar. Demek ki Allah'tan başkasına ibadet edenler ve yardım isteyenler aslında bu bir Müslüman için de söz konusu. Çünkü bu ümmetin şirki olursa karınca adımlarından daha gizli ve sessiz olur. Aleykümselam ve Allah kendisine merhamet etsin. İbn Abbas'tan gelen bir nakilde gizli şirki anlatırken, kap karanlık bir gecede, kap karanlık bir kayanın üzerinde simsiyah bir karıncanın yürüyen ayak sesine benzer. Rabb'im böyle duruma düşmekten bizleri buyursun bir an olsun nefsimize bizi bırakmasın. Kardeşlerim, Allah'a ibadet edenler fakat başkasından da yardım isteyenler var. Böyle olan birçok insan vardır. Allah'a ve Resulüne itaat etmeyi hiçbir ortak koşmadan yalnızca Allah'a ibadet etmeyi düşünüyorlar. Fakat gönülleri kendilerine yardım edeceğini, rızıklandıracağını, yol göstereceğini bekledikleri birçok şeylere de tutsak olabiliyorlar. Düşünün kardeşlerim, Kasas suresinde devamlı vermiş olduğumuz örneklerin birinde, Karun bütün ihtişamıyla, mallarıyla kavminin içine çıktığında, oradakilerden bazıları şuna verilen bize de verilmeli değil miydi? Diyor. Bakın, İnsanda Allah'a ve Resul'una itaat sevgisi olduğu halde gönüllerinde bazı sevgiler de yatabiliyor. duruma göre. Şuna verilen bize de verilmeli değil miydi? Oradan Müslümanlardan bir topluluk. Ne diyor? Allah'ın vermiş olduğu Müslümanlık nimetlerinin en üstünü değil mi? Allah bunun kıymetini bilenlerden bilirsin. Kardeşlerim, başkasına ibadet etse bile Allah'tan yardım isteyenler de vardır. Yani, hali vakti yerinde, güçlü, kuvvetli, görünür veya görünmez bir otoriteye veya sezgi ve etkileme gücüne sahip birçok kimsenin durumu böyledir. Allah ve Resulünün emrine uymayı hiç düşünmezler bile. Allah'ın Resulü aracılığıyla gönderdiği dine ve şeriata sarılmak akıllarından bile geçmez. Fakat bunlar işleri düştüğünde Allah'tan yardım ister. Ona dayanır, ondan dilekte bulunur, ona sığınırlar. Bu tip insanlar da vardır. Sadece Allah'a ibadet eden, yalnızca ondan yardım isteyenler, işte Bunlarsa hak ehlidir kardeşlerim. Rabbim bizi bunlardan ilgilsin. Aleyküm selamlar abim Her şeyi yaratan Allah, kendisine ibadet ve tevekkül edilmesi, kulluk yapılmasını ve güvenilmesini gereken yegane varlıktır. Kardeşlerim bunlar tevhidin cizleridir. Olmazsa olmazlarıdır. Artık bir şey yapılacaksa ancak onun için yapılır. Ümit bağlanacaksa ona bağlanılır, ondan ümit edilir. Yalnızca o her türlü eksiklikten münezzehtir. Senden kaynaklanan bir sebep olmaksızın kudreti, iradesi ve rahmetiyle seni önceden yaratan ve nimetlere boğan odur. Sana yaptığı hiçbir şeye başkası güç yetiştiremez. Bir rızık elde etmek, bir zarardan kurtulmak istediğinde sana rızkı yalnızca o verir, başkası veremez. Aleyküm hoş geldiniz. Yine sana gelecek zarara ancak o engel olur, başkası olamaz. Düşünün kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında Allah rızkını tutacak olsa size rızık verecek kimdir? Diyor. Doğrusu onlar azgınlık ve nefret içinde direnmektedir. Diyor. Demek ki yalnızca Allah Azze ve Celle sana nimet verir. Ancak o sana lütuf ve ihsanda bulunur. Aleykümselam arkadaşlarım. Kardeşlerim, bu isimlerinin, sıfatlarının şanındadır. Çünkü kardeşlerim, o Rahmandır, o Rahimdir, o Veduttur, çok seven, sevilendir, Mecittir, şanı olur. Kendi kendine yeterli, ihtiyaçtan münezzeh, kudreti zatından ayrılmaz olandır. Rahmeti, İlmi hikmeti de böyledir. Bunlar onun zatının gereğidir. Herhangi bir şekilde mahlukatına muhtaç değildir. Bütün alemlerden müstağidir. Aleykümselam bana. Artık kim şükrederse kendisi için şükreder. Kim nankörlük ederse Rabbim muhtaç olmaktan menzih. Kardeşlerim. bir kardeşlerim. Aleykümselam ve Bir hadis-i şerifte Rabbimiz Resul'ünün diliyle şöyle diyor kardeşlerim. Ey kullarım! Öncekileriniz, sonrakileriniz, insan olanınız, cinleriniz, sizin en kötü, en kara kalpliniz gibi olsalar, bu benim mülkümden bir şey eksiltmez aynı şekilde sizin kalbi en temiz, en takvalınız gibi olsalar, bu da benim bülküme bir şey katmaz. Kalkıp hepiniz bir yerde toplansanız, hepiniz benden bir şey isteseniz ve sizin istediğiniz her şeyi versem, bu benim katımdan bir şey eksikmezdir. Allah hepimize anlayış versin, hepimizin imanını artırsın, tevhid güzel sanlı kurulardan Demek ki kardeşlerim Allah subhanahu ve teala bizatihi her şeyden mustanip her türlü ihtiyaçtan uzaktır. Ona layık olan bütün kemal sıfatlarına bizatihi sahiptir. Ondan ayrılmaz. Bu sıfatlardan biri için bile hiçbir şeye Allah muhtaç değil. Onun fiilleri onun kemalindendir. Yaptığını kemalilen yapar. Rabbim elmenize sağlık, kardeşlerim. Aleykümselamlar. Allah hoş geldiniz. İhsanı lutfu kemalindendir. Hiçbir şeyi hiçbir şekilde başkasına muhtaç olduğu için yapmaz istediğini istediği şekilde yapan bir o. İşte tevhid ehli de ona dair olmalı kardeşlerim. Aleyküm selam Rabbinin verdiğinden ihsan edecek, ücretini Allah'tan isteyecek. Amel edecek, ücretini Allah'tan isteyecek. davet edecek, ücretini Allah'tan isteyecek. Nasıl ki biz Allah'ın tevhid ehli kullarıysak, Allah'ın yeryüzünde halifesiysek, O'nun emrettiği gibi yaşamak zorundayız. O'nun isim ve sıfatlarında hiçbir şey, O'na eş olmadığını bilip hayatımıza geçirmemiz gerekir. Ama kardeşlerim, sohbetin seyrinden de dikkat edecek olursak, insanın fıtratındaki olan bazı hasletler zaman, mekan, yer, durum, açlık, tokluk, giyim, evli, bekar vesaire hallerde birçok meseleden etkilenir. Ve bu etkilendiği, ihmal ettiği her noktada şeytan girer ve onu kandırmaya çalışır. Allah bizlere hayırlı dostlar. Hayırlı kardeşler versin. Bozulduğumuzda bize hakkı tavsiyesin. Kardeşlerim tasarruflarına yeten yegane varlık ancak Allah'tır. Ne zaman bir şey isterse bizzat kendi yeter. Hiçbir varlığın yardımı olmadan hakkından gelir. Kimse ona engel olamaz. Hiçbir işinde hiçbir yardımcıya ihtiyacı yok. Hiçbir yaratık ona destek değildir. Düşkün kalıp da dosta muhtaç olmaz. Unutmayalım ki kardeşlerim, insanın imanı arttıkça, tevhidi güzelleştikçe, yani kul Allah'a layıkıyla boyun eğdikçe, ona daha çok muhtaç oldukça, ona daha yakınlaşır onun katında daha değerli, şanı daha yüce olur. Yaratıkların en mutlusu, Allah'a en çok kulluk edeni haline gelir. Allah bizi onlardan eylesin. Aleykümselam ve Demek ki kardeşlerim, biz yaratıklar için geçerli olan şudur. Dilediğine ihtiyacını aç, esir oluyor. Dilediğinden mustani ol, denge oluyorsun. Dilediğine iyilik et, efendisi oluyorsun. He, evet. Kendini alçaltmak ile mustani olmak arasında bir nokta farkı vardır kardeşlerim. Nokta kaldırılırsa her şey değişir, akıllar şaşak kalır mahlukat karşısında kendini alçaltmak şirktir. Rabbimize hayır versin. Demek ki bir kul her ne olursa olsun yaratıklara ihtiyaç içinde olduğunu göstermediği zaman alabildiğine değerli alabildiğine muhterem olur. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Sahabe geliyorsun. Ey Allah'ın Resulü diyor, bana öyle bir amel öğret ki Allah sevsin. Öyle bir şey de öğret ki insanlar beni sevsin. Hiç aklımıza gelir mi böyle şeyler? Gelmesi lazım. Dünyadan yüz çevir ki Allah seni sevsin. İnsanların elinde olandan yüz çevir ki insanlar da seni sevsin. Demek ki bir kul ne halde olursa olsun yaratıklara ihtiyaç içinde olduğunu göstermeyecek. İşte o zaman alabildiğine muhterem olur. Aleyküm selam. Hoş geldin. Onlardan mustane olarak iyilikte bulunursan onların gözlerinde çok büyük olur. Onlara bir bardak Su içinde olsa ihtiyacını hissettirirsen gözlerinden düşer, ihtiyacının oranında küçülür. Evet. İşte bu din, yöneliş, kulluk tamamen Allah'a itaat olsun ve ona hiçbir şey ortak koşulmasın diye Allah'ın kanunlaştırdığı bir şeydir. Onun hikmetinden ve rahmetindendir. Rabbim bizlere hayır versin. Aleykümselam ve rahmetullah. Şöyle. Evet. Kesenin ağzını aç ver. İnsanların malında gözün olmasın. Sen onlara verir ve karşılık beklersen, onlar da buna muhtaç hisler. O zaman ihtiyaçlarımız denk, siz de denk olursunuz. Bu tıpkı satıcı ile müşteri arasında ikisinin de diğerine bir üstünlüğünün olmadığının bir yoludur. Eğer onlar sana daha çok muhtaçsalar, o zaman onlar sana boyunlu ederler. Aleyküm selamlar Allah razı olsun. Kardeşlerim, Allah tevhid anlamayı nasip etsin. Rabbimiz her türlü eksiklikten nezzehtir. Kendisine alabildiğine muhtaç olabileceğin, ihtiyaçlarını alabileceğine arz edeceğin en cömert varmaktır. Yani kul öyle bir yaratılmıştır ki her haliyle yaratıcıya muhtaçtır. Ama yaratıcı alabildiğine cömert. Yaratıklar ise olabildiği kadar az muhtaç olmayacak basit, pek basit şeylerdir. Çünkü onların hepsi zaten ihtiyaç içindedir. Aleykümselam. Evet kardeşlerim, kullar senin ihtiyaçlarını bilemez. Sana yarar sağlamaya yol da bulamaz. Hatta kendi çıkar ve hayırlarına bile akılları ermez ki başkalarına yol göstersinler. Doğrusu buna yeterli de değildirler. Kendilerinden bunu da isteyemezler. Ne ilimleri var, ne yeterlilikleri, ne de iradeleri. Ancak Yüce Rabbimiz her şeyi bilir. Senin ihtiyacını anında bilir anında giderir. Aleyküm selamlar. Anladım. O her şeye yeter. Onları senin için katından bir rahmet ve nutuf olarak ister. Bu zatının şanından olan bir sıfatıdır kardeşlerim. Kimsenin zoruyla irade etmemiş, kimse onu rahmet edici kılmamıştır. Rahmeti Zatının gereği ayrılmaz bir niteliğidir. Kendine rahmeti o yazmıştır kardeşlerim. Aleyküm selamlar. Kardeşlerim, tevhidin anlaşılması gereken en önemli cüzlerinden birisi de rahmeti Rabbimizin her şeyi sarmış ve kuşatmıştır. Mahlukatın ise hepsi muhtaçtır. Yaptıkları her şeyi kendi ihtiyaçlarından dolayı ve kendi çıkarları için yaparlar. Onların elinden gelen budur, hikmet budur. Onlara ancak bu düşer, bu yaraşır. Ezelde cennetlik yazılan kişi, aslında hayır olmadığı halde, hayır sandığı şeyleri değil, gerçekten hayır ve maslahatına olan şeyleri yapar. Kardeşlerim, İnsanlar üç kısmı ayrılır. Ya zalimdir, ya adildir, ya da muhsildir. Allah bizi muhsinlerden eylesin. Zalim, senden yararlanmak isteyen ve malını gasp eden, karşılığını geri vermeyen veya senin zarar verme etmen pahasına kendine fayda sağlayan kimsedir. Aleykümselam. İhtiyacı olmadan selam bile vermez. Ancak bir çıkar ilişkisi vardır. Adilse tıpkı satıcı gibidir. Hakkını verir. Ne lehine ne aleyhine davranır. Aleykümselam. Muhsinse kardeşlerim İyilik yapan kimsedir. Fakat iyiliği senden elde edeceği bir karşılık sebebiyle yapmaz. Muhsin ihtiyaç duyduğu ve hayrına olduğu için iyilik yapar. İyiliğinden haz duyarak, arzu duyduğu sevap, iltifat, hürmeti ve iyilik yaptığı kimseye yakınlık gibi şeylere erişerek yararlanmış olur. Rabbim bizim bu amelleri işleyenler demeylesin. Demek ki muhsin olan her halükarda kendi çıkar için sana iyilik etmiş. Diğer insanlar da sana ikramda bulunur. Hürmet eder. Sana muhtaç oldukları sayende kendi çıkarlarını sağladıkları içindir. Evet. İzzet, ikram sahibi ancak Allah'tır kardeşlerim. Rabb'im kendisini hakkıyla seven, hakkıyla boyun eğenler eylesin. Unutmayalım ki Allah Azze ve Celle'ye karşı güzel amellerde, onun sevdiği amellerde bulunursak, Allah bizi sever ve dinde anlayışlı fakir kılar kardeşlerim. Aleykümselam münlük. Ama ne zaman insanlara iyilik yapmazsanız onlara tarif etmezseniz sizden hemen yüz çevirdiğini görürsünüz. Allah hepimize hayır versin. Hemen en ufak bir sözde kendi onurlarını incitecek bir söz söyleseniz seni terk edip ve çatal dillerini gösterirler. Demek ki onlar gerçekte kendilerini, kendi gayelerini sevmiştirler. Hükümdarlardan tutun da en aşağı seviyede olanlara kadar herkes itaat edilen bir efendi gibi görünür. Ama kardeşlerim aslında itaat etme İtaat etme durumunda herkes birer köledir. Herhangi biri efendisi veya kölesi sebebiyle eziyet görecek olsa durumuna göre artık işler tümden değişir. Onlara muhtaç duruma düştüğü zaman artık sana ne sevgili kalır, ne ikram, ne hürmet. Güzel evet, Yüce Rabbimiz ise bundan yine Hiçbir yaratık onun nimetlerinin karşılığını ödeyemez. Kimse ona lütuf ve ihsanda bulunamaz. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sofra kaldırıldığı zaman şöyle dua ederdi kardeşlerim. Allah'a yetinilmez ve yetilmez, nankörlük edilmez, vazgeçilmez, yapmadan edilemez. İyi, çok ve mübarek hamd Hamd olsun ey Rabbimiz diyor. Amin Ya Rabbi. Evet kardeşlerim. Allah gecenizi mübarek kılsın. Kul Allah'a da bulunamaz. Aksine kuluna karşı yegane lütufkar, yegane nimet verici Allah'tır. Bu konuda yalnızca o vardır, hiçbir ortağı yok mahlukatın üzerindeki nimetlerin hepsi Allah'tandır kardeşlerim. Kulun mutluluğu, ihtiyacını tamamen Allah'a arz etmesinde, tamamen O'na muhraç olmasında, bunu kabul ve ilan etmesinde, bunun farkında olarak kulluğunun gereğini yapmasındadır. Çünkü insan, ihtiyaç içindedir de, bunun farkında olmaz. Aleykümselam var. Evet kardeşlerim. Mesela malı kaybolur. Bilmez duruyor sanır. Kaybolduğunu anladığı andaysa tavrı değişir. Aynı şekilde bütün yaratıklar hep Allah'a muhtaç. Fakat kafirler ve münafıklar bunun farkında değil. Hep gafiyet içindedir. Bunu bir türlü akıllarına getiremezler. Allah'ı ve müminleri hep aldattığını zannederler. Müslümanların içine girdiklerinde biz de sizinle beraberiz derler. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysan biz bu sizlerin iman ettiği gibi iman etmeyiz derler. Müminler bunun farkındadır kardeşlerim. Mümin kalbiyle tasdik eder. Diliyle ikrar eder. İkrarının gereğini de yapar. İşte kul budur. Allah bizi iman edip, imanının gereği amel edenlerden eylesin. Öyleyse hem insan, Hem diğer bütün varlıklar, Sadece Allah'a muhtaçtır. Muhtaç oluşları her birinin, Ayrılmaz özelidir. Herhangi birinin, Yaratıcısından başkasına muhtaç olması imkansızdır kardeşlerim. Evet. İnsan günaha her zaman meyillidir. Günah işler. O halde insan hem günahkar hem muhtaçtır. Yüce Rabbi rahmet eder, bağışlar. O bağışlayıcıdır, rahmetlidir. Rahmeti ve lütfu olmasaydı, hayır diye bir şey olmazdı. Bu dünyada da olmazdı, ahirette de. Bağışlaması olmasaydı, kul günahlarının şerinden korunamazdı kardeşlerim. O daima nimetlenmeye, zarar ve şerden kurtulmaya muhtaçtır. Nimet, ancak onun rahmetiyle elde edilir. Ve şer ancak onun bağışlamasıyla uzaklaştırılır. Unutmayalım ki kardeşlerim iyilikler Allah'tan kötülüklerse bizim kendi evlerimizden işlediklerimizden yani şerrin sebebi kulların işledikleri günahlardan başka bir şey değildir. Allah bizlere acısın Allah bizlere merhamet etsin. Kötülükler her zaman kulun hoşuna gitmeyen felaket ve belalardandır. İyilikler hasenatsa, kulu her zaman sevindiren nimetlerdendir. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi kardeşlerim, biz onları hem iyilikle hem kötülükle imtihan ettik diyor Arak Suresi'nde. Demek ki tevhidin şu noktasını güzel anlamamız gerekiyor. Nimetlerin, hayrın, rahmetin tamamı Allah'tandır. Sırf onun lütfu ve bağışıdır. Allah bunu anlayanlardan ötesi. Kardeşlerim, hiçbir varlık kendi yönünden Allah'a karşı bir hakka sahip değildir. Ancak Allah'ın kulları üzerinde hakkı vardır. Bu hakkı zatına ait kılan odur. Yaratıklardan kaynaklanmaz. Yine ondandır. Ama felaketler ancak kulların günahları ve işledikleri kötülükler nedeniyle meydana gelir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala size hangi bir musibet dokunsa hep ellerinizin kazandığı işlediğiniz şeyler sebebiylendir. Gerçi o, birçoğunu affeder. Nimetlere gelince kardeşlerim, her ne kadar kulun yaptığı ibadet ve taat sebebiyle oluyorsa da, Allah Azze ve Celle, o ibadet ve taatların sevabını zaten verir. O halde Allah'u Teala nimet verir, İtaat ettirerek nimet verir. Sevap yazarak yine nimet verir. Çünkü kulunu yaratan o, Müslüman kılan o, boyun eğici ve itaatkâr kınan da o. Rabbim hepimize hayır versin. Allah hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Düşünün, Allah İbrahim Aleyhisselam'ın imanını hepimize nasip etsin. Rabbimizin kitabında bildirdiği gibi beni yaratan O, beni hidayete erdiren O, Ya Rabbi bizi sana teslimiyet gösteren Müslümanlardan kıl. Beni namaz kılan eyletir. Evet. Rabbim onun yolundan gidenlerden gelesin kardeşlerim. İbrahim aleyhisselam Rabbından kendisini teslimiyetli ve namaz kılıcı etmesini bilir. Allah Azze ve Celle kitabında fakat Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı tiksindirtti. Evet. evet. kardeşlerim. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir duasında bizi selamet yollarına Karanlıklardan kurtar. Aydınlığa ulaştır. Bizi nimetlerine şükreden, bundan dolayı sana hamdeden eden kullar et. Nimetlerine muhatap kıl ve bize nimetlerini tamamladır. Amin Ya Bakın, Allah Resulü ve Vesselam Arife akşamı yaptığı duaya bak. Ya Rabbi, sözlerimi sen işitir. Bulunduğun yeri sen görür. Gizlimi ve açığımı sen bilirsin. Hiçbir işim sana gizli kalmaz. Sen, ben yoksun ve muhtaçım. Yardım isteyen, iltica eden, korkan, çekinen, günahını itiraf eden kulunum. Senden bir yoksul gibi dilenir, aşağı bir günahkar edasıyla sana yalvarır, korkan, titreyen bir mazlum, boynu bükük, boynu sana kıldan ince, varlığı emrine amade bir kul tavrıyla sana dua eder. Allah'ım beni dualarımla bedbaht etme, bana rahmet et, acı, ey dilenilenlerin en hayırlısı, verenlerin en iyisi. Amin Rabbi. Evet kardeşlerim, Allah Resulü ve Vesselam'ın duası buram buram tevhid kokuyor. Kur'an'da kul kelimesi Allah'a kulluk edeni içerir. Ona kulluk etmeyen kimseye Allah'ın kulu vermiyor. Gerçekten senin, benim o kullarım üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur. Ey iblis. Ayet devam ediyor. Ancak azgınlardan sana uyanlar bunların dışında. Evet. Yani şeytana uyanlar ancak şeytanın kuludur. Allah'ın kullarıyla aynı cinsten olsalar bile bu cins arasında fark vardır kardeşler. Allah rahmana kullarından biriz. Aleykümselamlar. Nasılsınız? Evet. Bazen de kul kelimesiyle bütün yaratıklar da kullanılabilir. Çünkü kardeşlerim, Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala kitabında Aleykümselamlar. Çünkü Allah'tan başka taptıklarınızın hepsi sizin gibi kullardır. Eğer davanızda doğruysanız haydi onları çağırın da size cevap versinler diyor. Yine yoksa o kafirler beni bırakıp da kullarımı kendine dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi o kafirlere bir konu hazırladık diyor Kardeşlerim bu ayette geçen kullardan maksat melekler ve peygamberlerdir. Evet. Nitekim göklerde ve yerde Rahman'a kul olarak gelmeyecek hiç kimse yoktur. Müslümanın naklettiği deccalla alakalı rivayette ise Allah İsa Aleyhisselam'a şöyle vahyedecek. Benim öyle kullarım var ki onlarla savaşmaya kimsenin eli varmaz. Evet. Allah bizi hayırlı kullardan, taatçi kullardan eylesin kardeşlerim. İnsan istese de istemese de kendisini yaratan Allah'tır. Allah'a muhtaçtır. Kahrına mağlup olacak İlahi kaderine mahkum olacaktır. Allah bize teslim olanlardan ilerlesin. Bazen kul oluşları, yaratıcıyı kabul etmeleri, ona mahkum olmaları, bazen kafirler buna itiraz edebilirler. Düşünün kardeşlerim, öyle olmuştur ki, Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi onların çoğu diyor Allah'a şirk koşmadan inanmazlar. Yani hem ona inanır ve yaratıcı olduğunu bilirler hem de şirk koşarlar. Allah bizi de neslimizi de böyle duruma düşmekten belirtiyor. Yani muhtaç ve mahkum olunacak. Unutmayalım ki kardeşlerim kıyamet gününde O'nun huzuruna insanlar böyle gelecek. Büyüklenip de Allah'a ibadet ve kulluktan kaçınmaları dünyadayken neyse orada da başlarına gelecek. Rabbim nefsi nefsi denilen bir günde arşının gölgesinde gölgenenlerden üyesin. Rabbim bizleri korusun. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Gönüllülük ve gönülsüzlük bir varlığın kendi isteğiyle yaptığı şeylerde olur. Ama o varlığın yaptığı işte bir payı yoksa artık onun için boyun eğmiş, divan durmuş ve hatta teslim olmuş denemez. Belki hepsi yaratıcıya fıtratları itibariyle bağlıdır. Hepsi ona teslim olur. Boyun ne divan durur. Ama bütün bunları şu nedenlerle yaparlar. Allah'a muhtaç olduklarını, zorlandıklarını bilirler. Darda kaldıkları zaman ona yalvarırlar. Allah'ın haklarındaki takdir ve iradesine mahkumiyet ve mecburiyetten duyarlar. Allah'ın bütün konularda emrettiği birçok şeye uyarlar. Çünkü insanlar, kulun istediğini elde etmesini sağlayamaz. Belki onu sevmediği adalete zorlar mahkum eder. Kardeşlerim adalet Allah'ın emrettiği şeylerdendir. Rabbim her meselede bize adalet verirse etsin. İster tevhid konusunda isterse başka konularda olsun. İnsanlardan bazen Allah'a isyan etmiş olması, onların gönülsüz boyun eğici, mahkum ve divan durucu olmalarını engel değildir. Evet. Mü'min, Rabbinin emrine gönüllü itaat eder. Allah'ın takdir ettiği belaya boyun eğer. Çünkü o belalar karşısında, Yine Allah'ın emrettiği sabır gibi şeyleri isteyerek yerine getirir. Allah'a gönüllü teslim olur, gönüllü itaat eder. Kardeşlerim, Allah hepimizi hayırlı kılsın. Secde etme, baş eğmek de itaat ve boyun eğme anlamındadır. Her varlığın secdesi, baş eğmesi kendine göre, kendine uygun bir biçimdedir. Bütün bunlar boyun eğmeyi ifade eder. Yaratıkların Allah'a muhtaç oluşu, oluşu onsuz olamayacakları yani varlıklarının, özelliklerinin ve işlerinin ancak onunla olabileceği anlamındadır. Muhtaç olmanın ilk derecesi budur. Bu aşamada yaratıklar onun Rab oluşuna, yaratmasına ilahi sanatına muhtaçtır. Bu bakımdan onun kölesi, onun malı ve mülküdür. Mülk, saltanat, hakimiyet ve ham yalnızca Allah'a mahsustur kardeşlerim. Aleyküm selamlar rahmet, görüşürüz. İşte bu Allah ve Resul'una boyun eğme borcu olan tam bir iman ile inanan her müminin yapması gereken, bilmesi gereken bir şeydir. Sonradan var olmak, varlıkların bir var ediciye muhtaç olduklarını gösterir kardeşlerim. Var edilirken olduğu gibi, var edildikten sonra da ihtiyaç sahibi olmaları, yine ona muhtaç olduklarının derinidir. Unutmayalım ki, rızık ihtiyacı, Rızıklanacak varlığın, rızıklandıracak varlığa muhtaç olduğunu ifade eder. Doğrusu her şey Allah'a dışarıdan gelen bir sebeple değil, bizatihi kendi varlıkları gereği muhtaçtırlar. Muhtaç olmak bizlerin ayrılmaz özelliğidir kardeşlerim. Allah'a muhtaç olmamanın imkanı yoktur. Bu Rab taala'nın ayrılmaz bir sıfatıdır. Allah her şeyin ihtiyacını bilen anında giderendir ama bizatihi kendisi her şeyden müstağnidir. Muhtaç olmaktan da menzettir. Evet. İnşallah sözlerimiz anlaşılıyor bu kardeşlerim. Demek ki eşyanın özelliği yaratacağım muhtaç olması. İster yok ister var olsunlar, durum aynıdır. Yok iseler, mesela, bu inmesi beklenen yağmurun yokluğundandır. Ve aslında, yaratıcıya muhtaç olmak söz konusudur denilse, o zaman o olmayan şey, ancak yaratıcı sayesinde var olur. Düşünün kardeşlerim, o zalimler, Allah oğul edindi dediler. Haşa! Bu gibi şeylerden Allah münezzeh. Göklerde yer ve yerde ne varsa hepsi onun emrine boyun eğer. Her yaratıp ona divandırız. Yani Rabb'ının kendisine yaptığına, hükümlerinin kendisine uygulanmasına sevinir. Bununla rahat Evet, Rabbim bizlere mağfiret etsin. Kainatta ki her şey ancak Allah'ı tesbih eder kardeşlerim. İnsan kendisine fayda verecek şeyleri elde etme, zarar verecek şeyleri uzaklaştırmak gereği duyan bir varlık olarak yaratılmış. Ne var ki insan sürekli ister, azar, doymaz, Bu istekleri hiçbir zaman sukun bulmaz. Rabbim Hakk'a gereği gibi kul olanlardan kardeşlerim. Unutmayalım ki Allah'tan başka hangi varlık ilah edinilirse edinilsin ortaya fesat ve düzensizlik çıkar. Nefsini, hevasını ilah edinen Allah'tan gayrı ilahlara tapan muhakkak fesat ve düzensizlik içindedir. Kardeşlerim unutmayalım ki kalplerin kurtuluşu ve huzuru ancak hiçbir ortağı olmayan Yüce Allah'a ibadetten sağlanır. Eğer kalplerimiz dini yalnızca Allah'a ait kılmaz ve ihlaslı olmazlarsa çoğu insanın yaptığı gibi kendileri için seçtikleri birer ilahlara tapınır. Böylece de Allah'tan başkasına ibadet ederek, başkasından yardım isteyerek şirk koşmuş olurlar. Yaratıcılarına kulluk ederek, onun yardımına sığınarak kavuşacakları mutluluğu bilmediklerinde, başkasına ibadet eder, yardım isteğinde bulunurlar. Evet, kalpler, ancak ona ibadet etmeleri sayesinde başka bir mabıda ihtiyaç duymaz kardeşler. Yalnızca ondan yardım isteyerek de başkalarına boyun eğme zilletinden kurtulurlar. Eğer kul bu halde değilse zavallı bir günahkardır. Bu halden ancak Rabbin'a itaatte bulunarak insan kurtulabilir. İşte insanın hali budur. Muhtaç, yoksun ama yine de yazık edip durmadan hata işler. Bu yüzden her zaman için Rabbına muhtaç olmaktan kaçınamaz. Bol bol bağışını serp edecek odur. Kulun da istiğfar etmesi de. Allah'a dönüp Allah'tan af ve mağfiret dilemesi gerekir kardeşlerim. Evet. Ya Rabbi senden senin sevgini seni sevenlerin sevgisini ve senin sevdiğin amellerin sevgisini isteriz. Ancak güç de kuvvet de Allah'tandır kardeşlerim. Evet. Allah faydalı olan şeylerde uğraşmayı zarar verecek şeylerden de bizlerin uzak kalmasını nasip etsin kardeşlerim. Unutmayalım ki bütün insanlar bir araya gelse bizlere bir yarar sağlamaya çalışsa Allah istemedikçe bu olmaz kardeşim. Bütün insanlar bir araya gelse, bir zarar vermek istese, Allah istemedikçe, bu hiçbir zaman gerçekleşmez kardeşler. Rabbim hepimize hayır versin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi, hakkı hak bilip yaşamayı, bağımlı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rabbim bizleri nefsimize bırakmasın. O sahabelerin iman ettiği gibi iman etmeyi onların kardeş olduğu gibi kardeş olmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilah illa ente. Estağfurullah ve Elhamdülillahi Rabbil alamin. Sözlerimi Allah'ın kelamı bağlamak istiyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanir <gülüyor> racîm. Âmena er-resûlu المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدا من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المُؤمِنون لا يكلف الله نفسا إلا أسعها لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا منتهو على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت